16. Özellik Düşmanların yönetici kadroyu yok etmek üzere toplanmaları İbn-i İshak şöyle diyor Kureyş, Resulullah Aleyhisselam'ın kendi memleketleri dışında kendilerinden başka dostları ve cemaati olduğunu muhacirlerden olan sahabesinin de çocuklarını, ailelerini ve mallarını alarak evs ve hazrece hicret ettiklerini görünce muhacirlerin sığındıkları milletin savaş ehli ve sığındıkları diyarında savunma diyarı olduğunu anladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın da onların peşinden hicret ederek onlarla birleşmesinden korktular ve onun kendileriyle savaşmak için bu kavimle anlaştığını anladılar. Bunun için Darun Nedve'de toplandılar. Darun Nedve, Kureyş müşriklerinin toplantı merkezidir aralarında rey ve makam sahibi hiç kimse toplantıya katılmamazlık etmedi. Resulullah Aleyhisselam'ın durumu hakkında görüşmeye başladılar. Ebu Cehil, ''Onun hakkında bir görüşüm var, fakat siz henüz bunu onaylamış değilsiniz.'' dedi. ''Nedir o ey ebal hakem?'' dediler. Ebu Cehil, ''Benim görüşüm şudur, her kabileden nesep sahibi kuvvetli kahraman birer genç alalım.'' Sonra bu gençlerden her birine birer keskin kılınç verelim. Sonra hepsi birden onun üstüne gidip tek bir adamın vuruşu gibi ona vurup öldürsünler ve ondan kurtulalım. Eğer böyle yaparlarsa kanı bütün kabilelere dağılır ve oğulları bu kabilelerin hepsiyle birden savaşamazlar. Akıllı davranıp bizden razı olurlar ve böylece mesele hallolur dedi. Şeyh Necdi, söz bu adamın sözüdür ve bu görüşten başka bir görüş yoktur, dedi. Müşriklerin hepsi bu görüşü benimsemiş ve onaylamış olarak da aldılar. Dipnot Burada söz konusu komşu olan Eşşeyh en-Necdi, yani Necidli yaşlı adam, şeytanın ta kendisidir. Bu özellik, daha önce de belirttiğimiz gibi, düşmanın ana hedefinin İslam'ın liderlerini katledip yok etmek olduğunu gösteriyor. Düşmanlar çoğu zaman, liderin yok edilmesini mücadelenin yok edilmesi olarak düşünmektedirler. Cemaatle ana görevin emire bağlı olmasına ve emirin öldürülmesinin çok tehlikeli olmasına rağmen bu düşünce tarzı her zaman doğru değildir. Böyle bir olay hareketi aksatabilir ve devrimi kısıtlayabilir. Fakat İslam'ın ruhu dava erlerinin içinde çalkalanmaktadır. Liderin yok edilmesiyle bunun bitmesi mümkün değildir. Söz konusu toplantıya katılan Şeyh Necdi'nin öldürmeyi öngören görüşü haricinde bütün görüşleri çürüttüğünü ve Resulün sağ kalmasının tehlikesinden onları uyardığını görüyoruz. Bu görüş, müşavirlerin arzu ettikleri görüştü. Allah'ın diriliş gününe kadar kalmasını vaat ettiği şeytan, daima kendisine tabi olanların kafalarına, yeryüzündeki Müslüman liderleri tamamıyla yok etmeyi yerleştirmektedir. Hatta ne olursa olsun ılımlı bir görüşün ortaya çıkmasına bile fırsat vermemektedir. Bu yüzden İslam düşmanlarının İslami hareketi yok etmek için suikastler ve idamlarla Müslüman liderleri öldürme yolunu seçtiklerini görüyoruz. Karar verme yetkisi bulunanları izleyenler aralarındaki fikir ve meşrep ayrılıklarına rağmen İslami hareketi yok etmek için bu liderlerin öldürülmesinde hepsinin bir araya geldiklerini göreceklerdir. Mesela Mısır'da Şehit İmam Hasan el-Benna'nın suikast düzenlenerek öldürülmesi, İngiltere'nin yerine başka bir seçeneği kabul etmeyeceği ana hedefti. Bu konuda İngiltere ile Kral Faruk'un hedefleri birleşmişti. Mısır devrimi yapıldığı zaman bu suikastin çok büyük bir zulüm olduğunu görmüş ve Şehit İmam'ın katillerini yargılamak için bir mahkeme oluşturmuştu. Dipnot Buradaki Mısır devriminden kasıt, Cemal Abdünnasır'la ordu subaylarının Kral Faruk'a karşı yaptıkları askeri inkılaptır. Fakat bunlar da İslami hareketin gücünü anlayınca Faruk'un gittiği yoldan gitmeye başladılar ve başta Abdülkadir Udeh, Muhammed Fergali ve Yusuf Talat olmak üzere 6 kişiden oluşan Müslüman kardeşlerin yöneticilerinden ilk kafileyi idam ettiler. Bu katliamın üzerinden 10 sene geçtikten sonra Cemaatin liderlerinden arta kalanı temsil eden Seyyid Kutup da aynı akıbete uğrayacaktı. Zorba idareciler, Seyyid'in fikri kuvvetinin Mısır topraklarını kuşattığını görünce, bu sefer Sovyetler Birliği'nden onun idamı yönünde gelen isteğe karşı çıkmadılar. Seyyid'in idamına kalkışmanın tehlikesi ve İslam aleminin duyacağı üzüntüye rağmen, tağut tutumundan dönmedi. Seyyid'in ve arkadaşlarının idamından başka bir karara razı olmadı. Sonra da gelip demokrasi ve hürriyetten bahsetmeye başladı. Muhalefet liderlerini tehlikeli gördüğü zaman hepsini hapishaneye tıktı. Ona göre İslami muhalefete karşı tek çare idamdı. Zamanında iki büyük katliam yaptı. Birincisi, Fen Bilimleri Fakültesi olayıyla itham ettikleri gençlerden beş kişinin asılması. İkincisi, Şükrü Mustafa grubunun ve kardeşlerinin asılmasıydı. Bu yöneticilerin dönemi İslami akımın liderlerinden başka kimsenin idam edildiğini görmedi.